hafti ve tercih edin. onu insana diğer mahlukattan bir çoğundan daha üstte gördük. Üste çıkarttık. Takdir ve ee, tercih ettik. Onu yücelttik. Yani insanı diğer mahluklardan daha üstün yapmış Allah. Meneklerin kara kara tarafına yani tabiat keyfine yolu yoktur. Hayvan cinsi de denizden yani ruh aleminden agah değildir. Şimdi, meleklerin kral tarafına bir yol ki, bağlanacak bir tarafı yok meleklerin. Hayvan cinsi de denizlerin, denizde yani ruh aleminden agah değildir. Onlar da ruh alemine ne peki açılmazlar. Hayvan denince ruhtan anlamaz. Hayvan sadece candan ibarettir. Onun ruh hali yoktur. İnsan gibi şimdi ruhu ruhu ayrı konuşalım. Canı ayrı konuşalım. Bu can hayvandandır. İnsanda Allah'ın nefesi vardır. Biz seni e, topraktan yarattık. Kendi nefesinle verdik, Gene nefesinle yarattık. Bu da <gülüyor> Melekler insanları indandır. Melekler insan tarafı var. Tabi, Tabiat kara tarafına yolları yoktur diyor Hayvan cinsi de denizden, hakikaten akat değildir. Açık değildir. Onlarda da denize doğru bir teman yoktur. İnsanın karaya teman yok. Hayvan, hayvan Yani insanın hakikate doğru açılması lazım. Hayvan da kara Hayvan gibi insanlar demazlar. Ee insan, sen cisim, cisim itibarıyla hayvan cinsindensin. Yaşım hayvanla farklı şey. Hayvan belki insan daha değil mi peki? Materyalde köy netiyle ta boyunsunda tırnakta ma yani şey fayda. Bizim bedenimizin bir değeri yoktur. Ruh itibarıyla melektensin. Hem yer hem de gökte görülebilirsin. İnsan için bir taklit etmiş şey yoktur. Devlet senin. Sen değilsin. Sen can itibariyle ama yok itibariyle ondansın. Değerini bir kıymetini verdik. Bu suretle ben de zahiren sizin gibi peşerim. Lakin kalbim mahya tatlı. Yani ey Habibim de ki burada Kur'an-ı Kerim ve e, de mesnevîyi hani açıyor. Ey Habibim de ki ben de sizin gibi insanın lakin bana Allah tarafından var ve de sizin benzeriniz o fark var aramızda ona Allah vahmet Yani peygamberim, beni Allah yedirir, içirir, doyurur giydirir. Siz ben gibi değilsiniz <gülüyor> ama şeklen bende size benzemem. toprağa mensup olan insan cismi zemine düşmüştür. toprağa düşmüştür lakin onun ruhu felekler üstündedir. Felekler gökyüzü. İnsan toplar, düşür, öldür ama <gülüyor> ruhu gözüklerinin üstüne, göklerin üstünedir Ey genç, bizim, biz hepimizin kuşlarıyız, bizim hepimiz, ey genç, bizim hepimiz su kuşlarıyız. <gülüyor> bizim, dilimizi deniz tamamıyla bir Kuş denizi bilir, deniz de kuşu bilir. O halde Süleyman denizdir, biz de kuşlarız. O ne kadar Süleyman'da seyrederiz. Şimdi gene şeyden döndük Süleyman ya yani başka gene Aramızdaki veyiller, kuşlar, yani Hz. Süleyman'a koşarlar, onu bilirler, Hz. Süleyman'lar onu bilir. Bizler de Hz. Süleyman, Hz. Süleyman, deniz olduğu gibi bir kuşlar, deniz suyu kuşarız, ona koşalım ve Süleyman'la beraber, yani <gülüyor> veyilere koşanın onlardan ilgin bir konu alalım. Başka bir şey yok bunun. O adres Süleyman gelince, gelince biz de kuşları, evde kadar Süleyman'da seyredir, seyretmek bakmak değil, ona bir gülümektir. Evediyete kadar onlar bir arada gülür diyoruz. O Süleyman cümlenin önünde hazırdır. Herkesin önünde hazırdır. Lakin gayri ilahi sihir yapmaktan ve Göz bağı olmaktadır. Allah onun sı sı bütün sırlarını bize göstermiyor. Bakın. O Süleyman cümlenin önündedir. Meydanda. Ama garip ilahi Allah. Allah yani, sihir yapmakta bize. Hz. Yani Süleyman'ı Süleyman bize göstermiyor. Niye? Ey insanlar! Nerede? Olursunuz. Olunuz. Allah sizinle beraberdir. Ayet-i kerimesi mantıkça Cenab-ı daima bizimle hazır ve nazır bize, bize yakın Evet, ben size şaklamadan daha yakınım diyor. Lakin onun gayreti yani kıskaçtığı görünmesine manu almak. Şimdi Allah kıskaçtır çocuklar. Allah kıskaçtır. Allah velilerini kıskanır. Onları saklar. Bir ayet-i de veliler benim kutlularımın altındadır. Yani ben velilerimi saklarım. Allah velilerini aşıklar. Aşıklar. Eğer bize basiret gözü varsa görür. Göz Allah Allah velilerini saklıyor. Şimdi müşşitler de kendine bağlı olanları kıskanırlar, kıskanırlar. Çünkü ondan da bir terbiye sistemi vardır. O terbiye e, sistemi başka seni sevmezler. O o yolda onu eğitir, ona eğitir büyütüyor. Başkası bir müşşit ona karşılsa, onun terbiyesi e, çok, mesela arası var olsa çalışan. E, Birçok insanları terbiye çocuklar nasıl sonunda sapıtıyorlarsa, o da öyledir. Yani Müşrikler kendi kendine bağlı olmaları kıskanırlar, göstermelerimizi <gülüyor> Ha, Lakin onun gayreti, yani kıskançlığın görülmesine mani. O bizim karşımızda olduğu halde cehrimiz uykuda yani gaflette bulunmamız sebebiyle onu görmekte ve müz olmaktadır. değil. Fasih etimiz bağlı. Göremiyoruz. İçimiz, ihtaren de nefis katı göremiyoruz. Ha yani, görünülmeyenden. Şu kimse göl göltesinin saadet bu bulutu götüri Yeni bilmezse, o gürültü ona baş ağrısı verir. Gök gürültüsü yağmurun Gök gürültüse yağmur yağacak muhakkak. Ama bunu bilmeyen insana göre gök gürültü, gürültünün daha fazla ileri geçmez. E, halbuki akıllı bir insan, gök gürültüsünün yağmuru getireceğini bilir. Gökyüzünün, suyundan, yani yağmur zevkinden ah, haberi olmadığı gibi onun gözü akan derede kalmıştır. Evet, gökyüzü, yağmur yağsa ne olur, yağmazsa ne olur? Yağmur, yağmur, toprağa yağar. Gökyüzden yağmur yağmaz. onu hiç alakadar bile yağmur yağmaz, gökyüzü alakadar bile etmez. O sadece dere taşmış taşmış, ona, ona, ona bakar, ona bakmaz. O kimse, himmet, atına esbah cihetine sürer de <gülüyor> ee, şurada esbah, esbah, esbah, esbah yanaşız. neyse o kimse himmet atının esbah sebepler tamam o kimseye Himmet adını esbab cihetine sürer de müsebbi bir esvap olan Allah'tan şüphesiz mahcup kalır. Şimdi bir kimse kendini sebepler âlemine sürse milyonlarca sebep sürede ama her sebep Allah yaratır. Allah. Ya deriz, yani, tamam, ben ama, ne olur, yani niye girdim bu sebebe bu ara? Yani, sebepler, hangisi aslında, arkasından tekrar sebepler var. Ben de, bu sebepleri çözemem. Değil de bu sebepler, Allah'a karşı bir mahcubiyet verir. Çünkü çözemem de otobüs. Çözemez, o hiç otobüs otobüs. Müsebbü, eskabı açık atan kimse, cihayetin sebeplerinden nasıl mevcut olur? Müslüman bu eskabı açık gören kimse, Tabi ki, bu sebeplerin muhakkak bunda bir sebep vardı. diye kimse de cihanın sebeplerinden nasıl mevcut kalıyor? Ee, evet, bağlanmak mevut. Şimdi bayağı söyleyeyim müsebbibi, esbabı, Allah'ın sebeplerini e, gören, Allah'ın e, sebepleri yaratan, Allah'ı gören kimse cihanın sebeplerine nasıl bağlı kalır ki? Bağlamayacaksın sebepleri, sebep olsun. sebeple yaratan Allah'tır. Sen de o sebeplerden birisiyle sebepleneceksin, yapacaksın. Burada da müsebbibi, esvabı olan Allah'tan şi, mahcup oluyor. Allah'ın sebeplerine uğraşmaktan da março. sebebi yoklar çok iyi. Doğru kalsın herhalde, hangisi yapacaksın ki? Ama <gülüyor> öbür tarafta sebeplerle bağlı kalma diyor, yürü. Sebepler arkada kalsın. Sen e, e, hakikati ara. Hakikati ara, sebepler kalsın. E, hacıların baliyede ve kızgın çöl üstünde Yapay yalnız bulduklarını zannedi. Sebeplere bağlı kalmayın. Gürün. Hayran kalmaları. Acı bir olsa acı gidene acı edinler. çöl demektir. Vadide hayran çöl diyeceğinde yalnız bir adam diyorlar. Zahit, yani şeriyata, bantaca, bir, bir zahit yani şeriata, fatiha düşünüyorsan insan. o çeşni bir zahit bu arada ki apa diyet hayfesi gibi. Apoje çöl çöl ortasındaki ki, kimselere apoliye denir. Apoliye tavresi gibi i, i, i, ibadede müstahit idi. Yani tamamen kendini ibadete vermiş çöl bir adam. E. Ee, o vacılar memleketlerinden saide zahidi, bulunduğu çöle geldiler. Yani o o çöldeki çok namaz kılan adamın yanına geldi ve susuz vadiyede, o susuz çölde oturan Zahid'i gördüler. O namaz kılan adamı gördüler. Haç'a giderlerken onu görüyorlardı. Zahid'in oturduğu yer susuz. Mizacı işte rahatlıklı. Yer sus ama adamın mizacı nemli. Çölde olur mu? Ama adam nemli. Belli ki başka yerden denlem alıyor. Neması başka yerden. Köyün sam rüzgarı ona ilaç olmuş diyor. Sam rüzgarları kurutucu, kuru sıcak rüzgar vardı. İnsana, bir zaman insanın üstüne kalp, yapar. Kurutur insanı, kaçmak lazımdır. Biraz daha Ağustos'ta eser. O sanki yerde anda sanki bir ilaç gibi geliyor. Nemde, başka yerde o. Nemden yok. O, hocalar onun yalnızlığına ve çölün afet içinde selametten şaştılar. O çöl bir afet, felaket, yılanlar, çıyanlar, kurak, aç, susuz, su yok. Ve onun böyle bir salim bir insan olmasına şaşmışlardı. Bir şey yok Kimse yok. Kum üstünde namaza durmuştu. Öyle bir kum ki, hararetten su, tenceresi kaynardı. Babam var, askerliğini orada yapmış çölde. yumurtayı Toprağa kaz, çöle kaz. Beş dakika sonra yumurta kaz kat olmuş. Öyle kurak imiş olarak. Denilebilirdi ki yeşillik ve güller arasında sermez olmuş, kendine geçmiş. burak bura kahve düldürebilmişti. O çölü o kadar mesuttu ki o, o adam, sanki e, düldürebilmiş. O çöl ona rahatlık, neşe vermiş, neşe vermiş. Ders değil mi yani Yarım saat oran mısın? Ders, dersteyim. Ders deyim, dersteyim. Ders Yarım saat Yarım saat oran mısın? Yarım saat oran Yarım saat oran mısın? Tamam. Dül dül bir katır idi. Sabah'ın anahtı kayben. Sen söylemiştin, Mısır'ın bir köfte. Hazreti Ali'ye hediye ortaya verilmiş. O da Hazreti Peygamber'e hediye etmiş. Yahut ayağı, ipek, kumaş var. üstünde üstündeydi yahut çölün samı ona sabah rüzgarı olmuştu. Yahut şimdi... Bu adam o kadar iyi. mesut ki ayağını kuma basmıyor da ayağın e, kumu üstünde bak, i, pek halla üstünde gibi hareket ediyor. Ve e, köle o sam rüzgarı da sabah rüzgarı. Sabah rüzgarı e, sabah esen serin rüzgar. Sabah makamı sabah, güvene. Sabah makamı, makamı da böyle yani, öyle o çok ona böyle geliyormuş. Gelmiş niyazından fari olsun diye haciler onun namazının bitmesini beklediler. Namazaymış Bekliyordu namaz için. O fakir istirak halinden yani o baygın halinden kinden geçmiş halinden sev haline, faydınlık yani, uyanıklık haline gelince, hacılar cemaatten kalp gözü açık olan bir onlardan O neden kalp açık yani, böyle ilman saygı diye bir zat. Gördü ki, zahirin elinden ve yüzünden su damlıyor. Adamın elinden ve yüzünden sanki su, su dökülmüş gibi, sudan Hemisesi, abdest, su damlıyor. Elbisesi suyundan, ıslanmıştı. Ona suyu nereden gelir diye sordu. Gökten geliyor diye. Elini kaldı, semayı gösterdi. O kalp gözü açıksa sonra ki, kuyusuz ve liften ölmüş ip olmaksızın ne vakit istersen su geliyor mu? Zahid çünkü her şeye arıyor. Ey din sultanı, adam söylüyorlar. Bizim müşkülümüze hallet ki senin halin bize yakın oluversin. Biz de siz gibi olalım, sizi anlayalım. Esrarından bir sırrı bize göster ki, belimizden zünnleri keselim. Zünnler papazların bağladığı bir kuşaktır, sertliğinden yapılmış bir kuşak. Yani biz de bu papazlık, e, gavurluk halinden kurtaralım. Yani gavur iken Müslüman olan hacı ama kafalar başka. Zahid, o Zahid değil ki namaz kanadan. Bir ay hacıların, bir ay, duasını kabul et diye gökyüzüne baktı. Konuşmadım bir gökyüzüne, demek ona bakması dua. Dua yine geçiyor. Ya Rabbi! Ben Baalâ'dan gızık aramaya alışmışım Baalâ. Gökyüzü, zengin gökyüzü. Çünkü sen Baalâ'dan bana bir kapı açmışsın Baalâ'ı, gökyüzü. Ben Baalâ'dan kapı açmışım, yani gökyüzüyle bana bir gızık olsun Mesafir olsan ya, şöyle aldık kalbine gökten bıldırcın vardı tatlı yerde, ama ona da gökyüzüyle, Manevi bir kıtsık gönderiyor. Ey la mekende mekan göstermiş olan Allah'ın, la mekan mekansızlık, mekan bu mekan, la mekan mekansızlık. Yani ki, ey la mekanda mekan göstermiş olan Allah, ım. yani la mekanda oturan Allah, ım. makamsızlık da mekansız da, da oturan Allah ım. Allah, Allah mekan var mıdır? Vardır. E kalbindir. Allah'ın Allah, başka mekanı yoktur. Yani rızkınız semadan gelen yağmurda da buyurmuşsun. Bir ayet-i var burada. Zaten bu münacahatı yalvaş münacahat dua. Zaten bu münacahatı arasında su Taşıyan pil gibi, hoş bir bulut peyda oldu. Bardaktan boşanırçası yağmur yağmaya ve çukurlara, mağaralara dolmaya başladı. Özayid'in bir başkaldırması şöyle Bulut, tulum gibi yaşlar döktü yani yağmur yağdı. Ahacılar bütün kırbalarını açtılar yani su taşlıkları, e, meşillen, kaplarını açtılar. Bir takımın şu acayip işte dolayısıyla cümlelerini kestiler, yani inkar terk ettiler. Bir takımın da bu garip halde lakini arttı, yani Allah olan içeriye e, yakın e, iman arttı. Allah doğru yolu herkesten daha iyi bilir. Üçüncü takım ise bu Keramete kabul etmeyen ham erva idi ki onlar ebedi nasipsiz olarak kaldılar, söz burada tamam oldu, cilt bitti. El Fatiha. Çünkü aynen, ta işte olan halise tekrar burada. Ya Yaşlanmış oluyor. Kimisi evet dedi, kimisi hayır dedi, kimisi ortak dedi. Var mı arkadaşlar buraya kadar anlaşılma, soracağınız bir şey var mı? Böyle ikinci ciddi bitirmiş ve de sekiz ciddi. Yani dört ciddi, sekiz cep. Ama da büyük izahlar yok. Nesnevi gibi bir tehlikeler var. Böyle çok tehlikli izahlar yok. Çünkü her bu ikincide, üçüncü iki izahdan yapmıyor. Tabii yok ki. Vat! Da daha az, daha az. Uzun uzun diye sakmar bu Daha az. Daha çok, çok, çok böyle kötü şeyler yapıyorlar. Dört tane kaldı mı dedim? Kaç tane kaldı dediniz? Sekiz kaldı şeridin içinden. Ne demişiz sonra? zaten. 6 kibrit yerine ki daha kısa yani. Daha sonra mı? Bir derdi de dört.